Evet açık mimarlı mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı <gülüyor> hazırlayanlar Hasan Cenkkerli Yağmur Yıldırım ve Yelda köp Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyodan sizle sesleniyoruz. Ee, aynı zamanda bir gündem değerlendirmesi yapalım dedik. Uzun süredir böyle bir toparlama yapmamıştık. Hep uzaklardan e, katılıyorduk programa açıkçası. <gülüyor> bir denk getirmiş, e, hazır denk getirmişken de beraber bir program yapalım dedik Yağmur'la. E, kentte neler var? ...İstanbul'da ve dünyada mimarlık alanına dair neler oluyor diye şöyle iddialı bir giriş oldu ama bir şeylerden bahsedeceğiz size. Böylelikle, <gülüyor> böylelikle neden Yelten'le şu anda aramızda olmadığını da cevabını Tabii. almış olacağız diye düşünüyorum. Aynen. Öncelikle bugün açılan bir sergi var İstanbul Modern'de. Çağdaş Mimar dizisinin dördüncü sergisi oluyor. Aynı zamanda da sergi paralel olarak etkinlikler ve kültür yapılarını konu alan... ...son zamanlarda üretilmiş çağdaş Türk mimarlarını... ...ya da Türkiye'de yapılan kültür yapılarını temel alan. Sergin ismi Dikkat Kaygan Zemin... ...Küratörlüğü Yelta tarafından yapılıyor. Aslında bu mimarlık kültürüne dair... ...ne yapılıyor, ne yapılmakta... ...bunu temel alan bir sergi. Ben de henüz görmemekle beraber merakla bekliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Tüyo vermemiş olalım. Sergiye yönlendirelim. İçeriği aslında mimarlık klişeleriyle... Böyle bir eleştirel zemin yaratmaya çalışan... ...daha doğrusu o klişelerle bir şekilde... Yarı hesaplaşmaya çalışan bir sergi En azından ben öyle e, okuyorum ve görüyorum Evet bir de şöyle bir okuma var Hani sıkıca tutunan statik ve böyle Kendini kapatan mimarlara aslında Kaygan yerleriniz kayıyor yalnız evet. diye de Böyle tatlı bir ayar görüyorum Bilmiyorum onunla ilgili de galiba ilerleyen zamanlarda Bir program yaparız diye e, daha detaylı dinleriz eminim e, buna. Kendisini heyecanla bekliyoruz evet, Aynen öyle deyip, Bu hafta öyle bir sergi var aslında güzel yoğun bir haftadayız Bir yandan şöyle şundan da bahsedebiliriz Yoğunluk inisiyatifi İkinci sergisini açacak cuma günü hı hı. diye hatırlıyorum Sultan Ahmet Nakilbent Sarnıcında. Hı hı. Önceki sene Adaa Noteli mahzeninde inanılmaz güzel bir sergisi var olmuştu Aksesmun diye. Sanatı hı. mekansallaştırmayı temel alan aslında bazı e, çalışmaları var ki Mimarsinan Üniversitesi'nde de Mayıs ayında sanıyorum mekansallık sempozyumu olacak. Bu da şöyle bir demeçleri var. Asırlar boyu sarnıcın içinde barınan suyu Mekanı su zerrecikleri halinde yeniden vermek ve hı hı. bunu bir deneyim olarak ziyaretçiye yaşatmak gibi, onda merak ediyorum. Aslında çok ruhani güzel bir deneyim vaadi var. İki daha önce Açık Mimarlık Programında konuk etmiştik. Hani meraklılarına böyle podcastleri geriye dönük dinleme şeyini tiyosunu verebiliriz. Daha önceki sergilere dair onlarla görüşmüştük aslında. Başka neler var? Başka neler var? Ee, şeyden bahsedebiliriz kütüphaneler haftasından. 30 Mart 5 Nisan arası kütüphaneler haftası tabi. Bununla ilgili hani sosyal medyada da, da, da bu aralarda dolaşan bir takım görseller var. Bu Ümit Oğuz Göksel'in fotoğraflarla İstanbul Kütüphaneleri Hı -hı. isimli sergisinden bu görseller. 30 Mart'ta Cemal Reşit Rey'de açılacak ve şöyle güzel bir sergi aslında. 12 Mekan Osmanlı zamanından Çağdaş Üniversite Kütüphaneleri'ne... Çektiği bu fotoğrafçının büyük baskılar halinde sergilenecek ve şöyle de bir yazı da oluşuyor. Hani gören herkes ya Türkiye'de böyle kütüphaneler var mı acaba gibi o kadar bilmiyoruz ki. Hı hı. Atatürk kitaplı, Beyazıt Kütüphanesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi gibi çok güzel bir kütüphanedir. İslam Araştırmaları Merkezi, İslam Tarih Sanatı Kültür Araştırmaları, Nadir Eserler Kütüphanesi gibi 12 mekanın fotoğrafları Toplanmış öyle bir sergi açılacak dedim. Yani değilim. bir yandan şeyi çok iyi yansıtıyor. Bence hani bilmediğimiz şey yoktur diye <gülüyor> genellikle bizim böyle bir hissimiz vardır ya. Bilmiyorsak öyle bir şey yok ki evet, diye evet, bir evet. hissimiz oluyor. Bir yandan da kütüphane e, mekanı e, hem işlev olarak yani bir mimari program anlamında... ...hem de mekanın etkileyiciliği ya da e, kütüphanenin gereklilikleri anlamında kurduğu bütün o aura bakımından özel mekanlar... ...bunları böyle hani o işlevle... ...o mekanın... ...aurasını bir araya getiren... ...yer bulmak aslında zor... Bir arada şey geziyordu internette belki hatırlarsın sen de. Dünyadaki böyle farklı kütüphanelerden işte fotoğraflar falan. O şeydi bu arada. Hatırlıyorsun değil de. mi sen de öyle bir şey? O böyle Oğlum altına çok yazılıyordu. olmuştu. Hı -hı. Ondan bahsediyorsun galiba. O da ben de hani neydi bu neydi bu neydi bu bulmak bile çok zor hı -hı, Hani hı -hı. o kadar bilgi tüketiliyor ki. Geçen Aynen, sene sosyal tabii. medyada geziyordu. Ahmet Ertuğ'un bir mimar ve fotoğrafçı aynı zamanda. Bilgelik Mabetleri Kütüphaneler Hı -hı. isimli Hı -hı. bir sergisi olmuş ki Hı -hı. bu şeyden bahsediyorsun. Bir buçuk metreye iki metre kocaman baskılarla Hı -hı. böyle gezen çok güzel çekimler vardı. Eski usul fotoğraf makineleriyle çekiyor zaten. 2009 yılındaydı sergisi Teşvikiyede de galeri ışıkta. O da şeydi 30'un üzerinde Avrupa Kütüphanesi'ndeki çoğu böyle Borak dönem ya da Hı -hı. 16. yüzyıl gibi... Kütüphaneler bunları fotoğraflayıp büyük baskılarını yapmıştı. Çok etkileyici fotoğraflardı. Bir yandan hem kütüphaneler haftasını mimarlık, mimarlığa dair merakları olan ya da mekana dair merakları olan insanlar için böyle bir bahane olarak duyurabiliriz buradan. Hani bu kütüphanelerin mekanlarına yani bu mekanlara girmek, bu kütüphaneleri ziyaret etmek aslında kolay. Bir şekilde de bunları görmek ancak bunların var olduğuna ya da onlar eğer etkili yerlerse. Tartışma her zaman için açık. Evet, evet. Bunların sayısının artması ve e, daha da bilinir olmaları ve böyle mekanların yaratılması için e, yine belki tetikleyici bir şey olabilir bu. Böyle de bir çağrı olabilir. Yani sadece sergiye değil, kütüphaneler haftasına değil ama kentte var olan, bir tek bu kentte de değil, başka birçok kentlerde, kentlerde var, var olan... Böylesini bilmediğimiz ama aslında girebildiğimiz yani kamusal kullanım özellikleri, e, baskın olan mekanları ziyaret etmek, onları biliyor olmak. Sadece mimarlar tarafından değil, herkes tarafından bunları herkes bilmiyor tarafından. olması önemli. Bununla ilgili ben şeyi söyleyebilirim. Aslında kütüphane deyince iki anım canlanıyor. Çocukken bu bizim yaşadığımız kıyı Ege kasabasında diyeyim. Annem babam çalıştığı <gülüyor> için bizi bırakırlardı bir bakım merkezine ve hemen karşıda böyle yüksek tavanlı klasik Ege böyle hmm. Kagir'den bir köşkte ufak bir kütüphane vardı. Biz yalvar yakar çıkıp ya da kaçıp böyle orada kitap okurduk ve muhtemelen çok, çok küçük bir koleksiyon vardı ama buz gibi bir yer karanlık bir yandan yüksek tavanlı hmm. bilmediğim mimar beni büyülerdi kokusu. O kitaplara erişemezdim hmm. falan. O yüzden çok hani uzak anılarım canlandı Nerede diyeyim. Nerede ya? Söke de ha, tamam. demişken <gülüyor> Hadi Güzel. bu Söke yarışmasını da analımdan <gülüyor> önce tamam. aslında kütüphanelerle ilgili bir şeye daha ben tekrar değinmek istiyorum... Bir yandan da hani bu kullanımı kamuya nasıl açıklı derken başka bir yılda başka bir zamanda mekanda Bolonya'da bir hmm. burada ana şehir merkezinde kütüphaneye girmiştik. Pazartesi ya da salı akşamı saat dokuz gibi tuhaf bir saattir hani kimsenin dışarı bile çıkmayacağı bir saatti Kütüphane eski Borsa Sarayı sanırım hala belediye tarafından kullanılan bir bina yani kamu binası. Üç katlı kalem işli çok güzel bir saray ve içi tıklım tıkış her yaştan insanlar gazete okuyanlar proje yapanlar. Yaşar Kemal kitabı bulmuştum bir tane hmm. hani inanılmaz bir koleksiyonu vardı. Ve insanlar gerçekten şimdi bizim... Kahvemizi alıp müzik dinleyip ders çalışmamız gibi o pazartesi günü orada kitap okuyup çalışıyorlardı, sosyal yaşıyorlardı ve ben çok etkilenmiştim. Keşke burada da görsek öyle bir görüntü demiştim. Yani şöyle bir şey serginin zaten e, duyuru metinlerinde e, fotoğraf sanatçısıyla yapılan söyleşi de e, normalde bu mekanları boş gibi ya da hani ülkemizde kütüphane kullanımının etkin olmadığı, kütüphane etkin kullanılmadığına dair bir klişe vardır ama ben... Çekim yaparken bu mekanların kendi müdavimleri tarafından ne kadar yoğun kullanıldığını evet. ve sadece bir şey araştırmak için değil orada vakit geçirmek için çalışmak için de değil yani hani böyle bir flanör tavrıyla o kitapların arasında dolanan insanları gördüğünden bahsediyor. Tabii şimdi burada yine bir tartışma olabilir biz ara ara programda söylüyoruz hani pek bilinmeyen bir şey görünür kılmak. Ee, ...onun için iyi midir, kötü müdür diye... <gülüyor> evet, <gülüyor> bunu kültür miras üzerinden konuştuk. <gülüyor> Aynen konuşmuştuk. Yani e, böylesi güzel mekanları daha da bilinir kılmak... ...oranın hali hazırda zaten yoğun kullanıcısı olan... ...sürekli kullanıcısı olan ve belki de hani... ...oraların kullanım yoğunlukları da doygunluğa ulaşmış da olabilir yani. Evet. E, orayı acaba böyle sıkıştırır, baskılar mı? O da e, akla geliyor. Akla gelmiyor değil. Evet. Çocukluk anılarından Söke'ye bağlıyordun. Söke'de bir şey var diyordun. <gülüyor> evet buradan sergilerden mi devam edelim yoksa yarışmalardan mı demişken Söke'de açılan bir <gülüyor> yarışma var deyip aslında biraz bu gündemin de üzerinde durabiliriz. <gülüyor> Kent mekanının bir fikir projesi yarışması yeniden planlanması üzerine. Sen bahsediyorsun aynı anda açıklanan çok fazla yarışma var. Bu <gülüyor> dönemde Bahar'la birlikte bir uyanış da var aslında yarışma gündeminde. Cemre de. yarışmaları da düştü. <gülüyor> evet dördüncü Cemre haftalara <gülüyor> evet, diye. Düştü güzel. <gülüyor> Ee, ...yarışmalar aslında mevzusuna gireceğiz biraz. Birkaç tane yarışma e, yani iki tane yarışma duyurusu yapmak istiyorum ben. Bir yandan e, mimar olmayan e, diğer dinleyicilerimiz için de şunu hatırlatmakta fayda var. Yarışmalar e, aracı mimarlık meslek pratiğinin önemli bir e, parçası. E, özel ya da e, kamu yapılarının yapılmasında ya açık, e, yani davetli, ulusal ya da uluslararası... Herkese açık ya da bahsettiğimiz gibi sınırlı davetli yarışmalar aslında bir araç o konuya işte böyle girmiş olalım bence bir ara verelim sonra da devam edelim bunun konuşmaya. Hay hay diyelim. Mimarlık programı devam ediyor. Ben Cenk Tereli. Ben Yağmur Yıldırım. <gülüyor> Cenk'in seçmiş olduğu şarkıyı dinledik diyerek. Evet. RG Hybrid Project. Barış David ikinci Paris'ten. Biz de yakın zamanda bu parçayı paylaşmıştı. Buradan da ona selam olsun diyelim. Selamlar diyelim. Ve devam edelim. Evet, yarışmalardan araya, aynen öyle. Araya girmeden önce yarışmalardan bahsediyorduk. Yani yarışmalar mimarlık mesleği için bir araç. Aslında ee, ideal olarak e, nitelikli kamusu alanların yaratılması ya da nitelikli mimarlık eserlerinin yaratılması için bir yöntem olarak kullanılıyor dünyanın her tarafında. Ee, biraz minicik bir başka yarışmadan bahsetmiştin. Sen bir tane yeni açılan bir yarışma var. Bütün tartışmalarıyla beraber girdi aslında gündeme. Büyükada'da e, çarşıda bir cami yarışması. Ya, adı da Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Yarışması diye geçiyor. Büyükada Çarşı Camii Derneği tarafından. Ortaya atılmış olan bir yarışma bu bir web siteleri var zaten derneğin adıyla olan bir web sitesi bu orada çarşı içi bir apartmandan çevrilen caminin temizlik kıble yönelimi mekansal gerekliliklerine artık cevap vermediği için kapatılıp çarşı içi başka bir caminin yapılmasına karar verildiğinden bahsediyor bu yarışma temellendirilirken ve tabii ki her yarışma gibi iyi niyetli temenniler var galiba. Büyük adanın sosyal kültürel mimari dokusunu bütünleyecek, özgün çizgilerde günümüz kullanımında e, kullanım koşullarına uygun bir proje elde etmek amaç. Yenilikçi, süliyeti bozmayan, çevreci teknolojiler, mühendislik çözümlerinden yararlanan, tabii ki mimarlık ve güzel sanatları teşvik eden e, ve cami e, mimarlığının kültürel sürekliliğini dikkate alan <gülüyor> diye böyle bir e, cümle koymuşlar. E, bir tarif var bir sonuç diyelim sonuç metninde ama şu son cümle bana Nevzat sayının tasarlamış olduğu bir cami ile ilgili dönemin başbakanının <gülüyor> Hani çok sene. Evet geçen sene çok modern olmuş bunu bir daha yeniden yapsın şeyini hatırlattı bu hani bu cümle acaba onunla ilgili bir not mu olarak kondu? ama bir yandan mimarlar odasının kendi nasıl diyelim sebepleriyle tariflediği ve e, duyurduğu bir şeyi de var. O çok ilginç geldi bana. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi diye hatırlıyorum hı hı. sanırım 2-3 hafta kadar önce bizce katılmasanız daha iyi olur gibi evet. bir yayın yapmıştı. Ara ara ara Tavsiye ara. Gibi. Hı, ara ara belli yarışmalara e, Mimarlar Odası e, kendisi böyle şerh koyuyor. Kendi açısından uygun görmediği hususları olduğu için biz bunları burada dillendirmiş olalım merakısı her iki tarafında düşüncesini e, hani incelesin derim ama yani hani böyle bir yarışmanın açılıyor olması bir yandan odanın böyle bir e, duyuru yapmış olması ama aynı zamanda geçen seneki işte camiyle ilgili olan e, tartışmaların hala taze oluyor olması ama bir yandan da yine de çarşı içerisinde Büyükada gibi özel bir e, yerde yani bütün yapısıyla, e, demografisiyle, e, kültürel e, bütün birikimiyle yani hani adanın kendisi aslında bütün yaşantısıyla bir Garip bir yer yani aslında bakarsanız garip diyeyim ben onu siz doldurun. Ee, bir yandan da ilginç bir tartışmayı beraberinde getiriyor çünkü. karşı çıkma sebebi de buydu Hı -hı. aslında hani Büyükada'nın dokusu vardır ve bu Hı -hı. hemen iskeleden indikten sonra ticaret merkezinin ortasında dar sokaklar ve Hı -hı. burada işleyen bir şey var zaten ve Dolaşımı bu kadar yoğunken burada bir cami altyapısı yok, meydanı yok ve bu kadar Hı -hı. kalabalığı kaldırabilecek bir kurgusu yok. Aslında bu bölgenin tam olarak gibi bir sebebi vardı Hı -hı. ama başka bir yer önerisi ya da başka bir işlev önerisinde bulunduğunu ben hatırlamıyorum. Hı -hı. Ama hani tekrar bir okumak gerekiyor. Aynen sana. bir yandan da şunu düşünmek için tekrar iyi bence. Tabii ki ibadet yapıları yani kamusal işlevi olan yapılar her ne kadar dernekler çerçevesinde finansmanın ya da onların ön aklında bu iş yapılıyor olsa da bir yandan şu soruyu sormak değil. Hani sizin mahallenizde ne yarışmayla yapılıyor diye bir soru belki sorulabilir bilmiyorum. Bunun üstünü düşünmek iyi. Çünkü bu yarışmalar mekanizması aslında mevcut sisteminden daha öte bence organize edilebilir. Yani belli inisiyatifler, belli yerlerdeki yapıların yapılabilmesi için kendileri ön olup mevcut ...finansman e, araçlarını da kullanmadan belki alternatif yöntemlerle... E, ...hem mimarları e, biraz o yönde işler üretmeye e, yönlendirebilir... ...hem de gerçekten alternatif bir mimarlık yapma yöntemi de şey yapabilir. Cenk'in yüzünde Akl şu an kinik bir <gülüyor> gülümseme oluştu gerçekten evet. son cümleleri toparlarken... ...bununla ilgili şeyi de söyleyebiliriz aslında... ...bağımsız mimarlık yayınlarının Hı -hı. ön olmasıyla birlikte yarışmayla yap diye bir proje Tabii. başlatılmıştı... ...bir süredir devam ediyor... Bu ay içinde onun bir toplantısı olmuştu. Yine yarışmayla yapılan hı hı. Beşiktaş Deniz Müzesi binasında olmuştu. Hı hı. Ve hani son bir sene içinde ne üretildi ne çıktı. Aslında biraz senin dediğin ortaya attığın soruları da yanıt arayan i̇şte. kolokyumlar, tartışmalar, Aynen. sergiler. Aslında biraz da onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü yani yarışmayla yapmak yani ya bir yarışma yapmak yetmiyor. O yarışmanın sonucunda elde edilen projelerin gerçekleştirilmesi de gerekiyor. Ve esas mesele o projeler elde edildikten sonraki süreçlerin aslında o projelerin niteliklerine uygun olarak e, yapılabilmesi için kurgulanması. Yani en önemli şeylerden bir tanesi de o. Ama bunların hepsi böyle paranteze alınıp alınıp üstüne uzun uzun evet, konuşulması evet, evet. gereken şeyler olduğu için ben de biraz önce evet söylerken yavaşladım. Bunun yanında başka ilginç yarışmalardan bir tanesi de Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi ile ilgili bir yarışma açıldı. Yani konu olarak da yine kamusal işlevi de olan bir yarışma. Çanakkale kent merkezinde yani kent merkezinde bulunuyor yarışma alanında. Hani bunu da söylemiş olmam çünkü bunlar üstünü düşünmek, bunların üstünü düşünülüyor olduğunu bilmek, yakın zamanda bu yapılar inşa edilirse bunların orada var olduğunu biliyor olmak bence. Bu aşamadan konuşulmaya başlamasıyla alakalı ki ileride çıkacak olan tartışmalar olacaksa evet. bunların birer paydaşı haline gelmek önemli. Ee, sergilerden devam edelim istersen. Devam edelim aslında şu ilginç geliyor bana şu bir ay içinde devam etmekte olan açık olan ama daha önce hı hı. dilendiremedik diye tekrar üstünden geçelim dedik. Stüdyo bir sergi var Bunun az önce konunun üzerine de iyi oldu aslında hı hı. katılımcılık demişken hümanizm demişken hı hı. iyi niyet barışın mimarisi ve misafirperverlik sözlüğü. Ve bu da aslında barış ve istikrar sağlamaya yönelik arabuluculuk misyonları bir misafirperverlik ve ev sahipliği üzerinden... ...bu mülteci kavramına yeni bir bakış getirip aslında mimari, ben sergi gezmedim aslında çok bilmiyorum ama... ...mimari ya da sosyal olgular, şehir buna nasıl cevap verebiliyor, nerede durabiliyor gibi sorular soruyor diye okudum ben. Merak ediyorum İstanbul üzerinde bir bölümü varmış ve buna yönelik bir sözlük hazırlanmış... Küratör Merve Bedir. Hı hı. Ben misafir kelimesini tercih ediyorum mültecidense diyor. Hı hı. Bu anladığım kadarıyla daha politik kavramı geri çekip biraz daha kent, ilişkiler ve mekan sallaşması üzerine inceliyor sanıyorum ki. Belki buradan çıktıktan sonra ziyaret ederiz Cenk Güzel çim, fikir. Mültecilerden e, söz açmışken Ikea Vakfı'nın e, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile beraber hazırladığı bir proje var. Bu mesele ilginç çünkü... E, Bildiğimiz anlamda elde birleştirilen mobilyalar üretmekle meşhur olan bir markanın yaratmış olduğu bu vakf, vakıf. 4 saatte inşa edilebilen 188 metrekarelik 5, evet, 5 kişinin rahatlıkla yaşayabileceği ve mülteciler çadır yönetmeliğinin 2 katı kadar mekan sunan bir... Yani ...kutularda gelen ve bu söylediğimiz süre içerisinde birleştirilen, birleştirilen bir ev projesi gerçekleştirmiş durumdalar... ...Birleşmiş Milletler'le beraber ve ilginç şeylerinden bir tanesi... Yani ...ilginç değil de hani bu çok dillendiriliyor tabii ama bu çok iyi aktif kullanımlarından bir tanesi olsa gerek... ...yapıların çatılarındaki enerji panelleriyle, güneş enerjisi panelleriyle beraber... ...bu mülteci konutları kendi enerjilerini anında üretmeye başlıyorlar. Bunu neden hani önemsiyorum ya da söylüyorum... Belki hatırlayanlar vardır bu müteci kamplarında çıkan yangınlar yani ısıtma sorunların ısıtma meselesiyle aydınlatma vesaireyle ilgili e, çıkan sürekli yangınlar olur ve bunlar baya büyük hasarlı zaten zor olan durumları daha da zorlaştıran meseleler haline gelir. Ama böyle bir proje var hani mimarlık mimar, mimarinin endüstriyel bir eleman haline gelmesi ve bir yandan da inanılmaz miktarlarda bu kendi kendine birleştir mobilyaları üreten bir firmanın vakfının. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek ile gerçekleştirdiği böylesi bir fikri, e, hani yaygınlaşma ihtimali ilginç ve çok... aynı zamanda standartları da oldukça yükselten e, bir proje bu. Bunu da hani e, atlamadan söyleyelim. Bunlar üstüne düşünmek de iyi çünkü. Bu çok ilginç. Hem şey. mimarlığın endüstriyelleşmesi hem bir sokağa dönüş var. Humanist Hı -hı. mimari ve bu katılımcılık, yerel üretim. Hı -hı. Hani aslında erkin ya da ana akımı desteklediği bir furyaya mı dönüşüyor derken? Hani böyle... Ucuz modül mobile üreten bir firmanın vakfının aslında böyle bir şey ön olması Hı -hı. ve güneş panelleri sürdürülebilirlik Hı -hı. ama her şey yeşile boyayan bir şey sürdürülebilirlikten değil, doğrudan, öte. Evet. Bu çok çok ilginç geldi bana. Yani bu böyle bir şey var. Bir de son olarak şeyden bahsedelim. Ee, Mart 2015 oldu. Ee, CERN'de İsviçre'deki büyük hadron çarpıştırıcısı yeni deneyine hazır ...daha yüksek enerjiyle bir deney yapacaklar. Buna neden, neden bahsettiğimi biraz anlayacaksınız. Şöyle bir teori deneniyor. Yapılacak yeni denemelerle çoklu evren teorisine dair olan bir kısım teorilerin de sınanma ihtimali var. Oluşturulabilecek olan enerji belki o kadar yüksek olacak ki diğer evrenlerle... Ee, ...kendi evrenimiz arasında minik bir yer çekimi akışı e, yaratılabilir ve ilk defa bir bağlantı kurulabilir deniyor. Ee, tabii ki böyle bir şey gerçekleşirse de başka bir mimarlık konuşmaya başlamamız gerekecek diye düşünüyorum ben. Ama e, Yağmur bizi bozmaz biliyorsun. E, açık mimarlık, mimarlığın tüm hallerine dair... Konuşmalar olduğu için bizim daima yerimiz olacaktır. Diye Paralel bağlayayım. evrenlere dair mimarlık konuşmaya. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, devam edeceğiz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar.